Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Evet bugün Kuzey Kıbrıs üzerinden Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa ilişkilerine girecektik. Ama iki kelimeyle de bugünkü yazında da değindiğin şu Heronlar ve insansız hava araçlarının durumuyla da ilgili birkaç şey söylemek evet. yararlı evet. olabilir herhalde. Evet, söyleyelim onu. Çünkü <gülüyor> bu ı, bir ı, saplantı halinde saplantı da demeyelim bir ı, neredeyse ı, promosyon malzemesi satar gibi işte bu insansız hava araçları aracılığıyla eee Teknolojik savaşın nasıl etkili olacağı konusunda epeyden biri Türkiye'de bir propaganda yürütülüyor ve işte Amerika'dan da bu silah insansız hava araçlarının silahlı olanından da almaya teşebbüs ediyor biliyorsunuz Türkiye. Evet. Halbuki bu insansız hava araçların silahlı olanları yani drone adı verilenleri ee, aynı zamanda e, inanılmaz e, sivil katliamına yol açan silahlar. Çünkü kör silahlar. Hiç olmasın Mahir e, dün, e, derleyip toplamış bana yolladı. E, bu konuda yayınlanmış olan e, siteler, e, raporlar var. E, özellikle bu droneları izleyen bir e, İngiliz e, grubunun e, raporunu Ocak tarihli yayınlanmış raporunda Afganistan, Pakistan Yemen ve Irak'ta yanılmıyorsam bu silahlı insansız hava araçlarının yarattığı neden olduğu sivil ölümleri var. Sadece sivil ölümlerinden bahsediyor. Yanlışlık yani hata gibi bu evet. son gerçekleşen hata gibi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 Evet, şeyde de tabii yıl dönümünü andığımız üçüncü yıl dönümü olan bu dökme kurşun operasyonunun da gene nelere emal olduğunu ayrıca konuşmak lazım. İsrail'in vurması sonucu Gazze'yi. Evet, o da e, insan sav araçları aracında yapılmıştı kısmen değil mi? evet. Evet. Bombalama ve insansız. Evet, bir de petrol. Şey yani istihbaratı bir... yine insansız hava aracıyla da elde edilmişti. Çok yoğun kullanılmıştı. Evet, evet. evet, evet. Zaten üç bölgeden o e, Mahir'in yolladığı e, rapor, hakikaten ilginç bir rapor. E, çok geçitmeden detaylı biçimde el almakta yarar var. Sadece dronlarla ilgili, yani silahlı e, insansız hava araçlarıyla ilgili bir rapor. Böyle bir grup olduğunu öğrenmek de önemli İngiltere merkezli çok ciddi bir değer, genel değerlendirme bu yeni silahların dünyadaki yarattığı dünyada dünyanın çeşitli yerlerinde yarattığı tırnak içindeki hatalı ölümler oradaki tabii ki raporda yanlış hatırlamıyorsam.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 Üyesi, Hırvatistan'da 27 27 gala. Yok 28. 28 olmadı. pardon Hırvatistan'ın katılımıyla 28 olacak. Evet. Evet 28. üye olacak 2012 yılında. bu Danimarka'nın başkanlığı dönem başkanlığı bir özelliği var. Danimarka eee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 hükümet değişikliğinin seçimler sonrası e, ortaya çıkan hükümet değişikliğinin etkisi var. Danimarka'nın e, başbakanı e, bir e, kadın ve e, sosyal demokrat e, merkez sol e, kanatta yer alan bir kadın ve e, kendisi e, bir önceki muhafazakar hükümetin e, özellikle Danim, Avrupa'da tepki toplayan e, göç, çok ağır çok e, ağır koşullar içeren göçmen yasasını yumuşatma ve özellikle de e, Schengen e, anlaşmasına rağmen Danimarka'nın sınırlarında yeniden e, kontrol e, ihdas etme.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 Ee, Avrupa dışına kendini e, çekmesine ve tabi bu biraz da Norveç'teki yaşanan o, o hmm. ırkçı katliamın da e, serpintileri olduğunu söylemekte yarar var. Hmm. Ee, evet. Burayı çok 42 kişiyi öldürmüştü değil mi tek başına? 76. 76 kişi ya. öldürmüştü. Hmm. Evet. Hmm. Ee, birincisi bu. Ee, yalnız şunu belirtelim. Yalnız <gülüyor> ee, Yeni e, Avrupa Birliği içindeki yeni kuralların yürürlüğe girmesiyle beraber bildiğiniz gibi bir Avrupa Konseyi. Bu Avrupa Konseyi tabirinde kullanmakta sıkıntı çekiyorum çünkü biz tıpkı Türkçe'ye çevirirken e, bunu ikisini karıştırıyoruz birbirine. Bir Avrupa evet. Konseyi var 1949'da kurulan biliyorsunuz Türkiye'de büyü oldu. Bir de e, Avrupa e, e,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 eee Başbakanlar Konseyi'mi ee, o senede iki defa toplanıyor. Ee, tam istisna bir şey olmazsa. Bakanlar Konseyi'mi ee, neyse ama bu Avrupa Konseyi Avrupa'nın e, yönetim mekanizması, Avrupa Birliği'nin yönetim mekanizmasının baş bir başkan, kalıcı başkan tesis edildi. Böylece Avrupa aslında iki başkanlı bir sistem şu anda. Bir tanesi dönem başkanlığı denen her üye ülkenin başbakanının başkanlık ettiği bir başbakanı veyahut eğer şeyse devlet başkanlık başkanı. sistemi ise devlet başkanının başkanlık ettiği Altı ay boyunca başkanlık ettiği dönüşümlü bir başkanlık var. Bir de e, yeni tesis edilen, iki buçuk sene önce tesis edildi, e, kurulan, başlatılan Avrupa Konseyi Başkanlığı olarak bizim kullandığımız Avrupa Birliği Konseyi demek belki daha doğru e, var. O, o dönüşümlü değil. Ee, onun başına da e, eski e, Belçikalı e, politikacı, doğrusu Belçikalı eski bakan e, Herman Van Rompuy getirilmişti. Herman Van Rompuy yavaş yavaş bu Avrupa e, dönüşümlü başkanlık e, konumunu içini hafif hafif boşaltmaya başladı. Dolayısıyla bu dönüşümlü başkanlık e, biraz e, eski önemini kaybetti.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 Önümüzdeki diyor, sorunlu çatışmalı, önümüzdeki sorunu çatışmalı sorunları çözmek için girişimlerde bulunacağız diyorlar. Özellikle tabi bu Avrupa Birliği'nin Avro bölgesi yeniden yapılandırılmasının dikkatle izleneceğini söylüyorlar ama orada kendilerinin aktif olması daha zor.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 ...başkanlığını da e, üstlenir. Fakat Danimarka bunu üstlenemedi. E, çünkü Danimarka... ...Avrupa Birliği güvenlik ve savunma... ...başkan... E, ...güvenlik ve savunma... E, e, Politikası. ...politikasına dahil evet. değil. Evet, o şey... ...örgüte dahil değil değil Ö mi? Örgüt değil. değil. Onlar da politika. Politika, He. evet. Evet. Güvenlik ve savunma politikasına dahil değil. Dolayısıyla...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 Şimdi Kıbrıs dolayısıyla bir yıl boyunca Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Başkanlığı'nı üstlenecek. Evet, bu da önemli bir şey. Çünkü Kıbrıs. bu yılın ortasında da Kıbrıs devralıyor. Evet. Evet, evet. çünkü Danimarka'dan sonra şimdi... işte ona geleceğim. Kıbrıs 1 Temmuz'dan itibaren dönem Başkanlığı'nı devralacak. Bu Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası Avrupa Birliği'nin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 bölgesi, çatışma ve olan veya olmayan ama sorun bölgesinden bahsediyorlar. Bir tanesi Kosova, bir tanesi Gürcistan. Diğeri Transnitri, Transnitri biliyorsunuz Moldavya ile Ukrayna hmm. arasındaki Uniest denileninin evet. doğusunda bağımsızlığını ilan etmiş Rusça konuşan Ukraynalılar Moldavyalılardan oluşan bir bölge.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 Belki Kıbrıs'ı e, Birleşmiş Milletler'in sorunu olarak gördüğü için de olabilir. E, i̇kinci olarak İrlanda'nın e, agit çerçevesindeki amacı, bu doğrudan e, bir dizi e, dinleyicimizi ilgilendirir, e, internette serbest dolaşımın sağlanması ve güvenceye alınması. E, çünkü şöyle diyorlar, e, e,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 ee, en erken bu doğal gazın piyasaya sürülme e, süresi 4,5-5 yıl evet. ee, tesislerin kurulması. Bir de şey sorunu var, yani Kıbrıs'ın kendisinin o doğal gazı tüket...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 Sadece e, Türkiye'nin üyelerine karşılayız. Sadece Ankara protokolü'nün e, şartları yerine getirsin. Yani Kıbrıs e, tanımsın, bozulmanlar açılsın, Kıbrıs tanımsın. E, bundan sonra, ondan sonra bizim e, elimizden geleni yapmaya hazırız. E, ama Türkiye tabii ki Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımayacak için, çünkü o zaman KKTC'nin e, varlığını beddetmiş olacak...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 Ahmet de Ufuk Turu Evet Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete bugün de kısa olarak bitiyor Tolstoy'da olmayacak bugün de